ve sünnet ve cemaat-i sünnet ve cemaat diye kuffûna ammâ şicra onların arasında çıkan problemlerden el çekerler min nizai, aralarındaki çekişmelerden dillerini ve ellerini çekerler ve emrahum emrâhum ilâllâhi teâlâ ve onların işini Allah'a havale ederler ve men kâne minhum kim onlardan isabet etmişse kâne lehu ejlani onlar yani iki ejir vardır. Ve men kâne minhum kim de onlardan hata etmişse falhu ejrûn waĥidun onun için bir tane ejir vardır. Ve hata uhu mafûrûn lehu onun hatası onlar için mağfurdur inşa demiş. Ve la yasûbûn onlardan hiçbirine sövmezler. Ben yed kurulenhum bima yestekuruna min cemili Bilakis onlara hak ettikleri güzel övgülerle anlarlar. Ve kavli sallallahu aleyhi ve Allah Allahu sözünden dolayı la tesubbu ashabi, benim sahabeme sövmeyiniz. La tesubbu ashabi, benim sahabeme sövmeyiniz. bulunduran Allah'a yemin olsun ki لَوْ أَنَّا أَحَدَكُمْ Sizden biri enfaqa mitha u'udin zeheba kadar altında infak etsek مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا nasifahum. Onların verdiği bir hud sadakaya ne de onun yarısına erişemez. Hudda'a kadar altında infak etseniz onların bir hud yani bir avuç kadar neredeyse infakı veya onun yarısı kadar infaklarına erişemezsiniz diyor. Allah Şimdi geçen dersimizin başında bir şey anlattık bir giriş yaptık sahabelerin arasından çıkan fikirlerle alakalı olarak. Ee, burada kastettiği o yani yekufuna amma ceer aralarında çıkan çekişmelerden el çekenler dillerini tutarlar. Burada kastettikleri şey bu. Şimdi ben bu meselenin iki boyutunu anlatayım, anlatacağım size. Hem yani de bakış açısını. Birinci boyutta haklı ve haksızlık meselesine geleceğim. Yani kim haklıdır, kim haksızdır meselesine geleceğim. Şimdi ee, Ehl-i Sünnet'in nasların dışına çıkması düşünülemez, öyle değil mi? Nasların dışına çıkmadığı için Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet'in nazarında bu çekişmelerde haklı olan kimdir? Bu çekişmelerde haklı olan Ali'dir. Ali ile Ali beraber onun karşısında yer alanlar da hepsi hata ehledirler. Tamam Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَمْا Müminlerden iki taife savaşırsa onların arasını ıslah edin. Değil mi? Peki sonra? Son arasında ne diyor Allah? فَاِنْ بَغَدْ اِحْدَهُمَنَا فَقَاتِلُوا لَّذِي تَبْغِي Eğer onlardan bir tanesi bağırlık yaparsa, yanaşmaya gelmezse o zaman hep beraber ol, o taifeyi öldürün." O savaşın diyor Allah'a zayıldı. Şimdi Ali radıyallahu anh, başından bu yana hep sur tarafları. Yani zaten sur tarafları olduğu için de bu fitneler kaybetmesinin sebebi hani hatırlarsanız demiştik Bekir radıyallahu Bekir'in kazanmasının nedeni dik duruşu. Çünkü savaşın taraftarları çok net, mürted ve öldürüyor. Fakat Ali radıyallahu anh, yukarı ne yapacağını bilmiyor. Yani hangi tarafa baksa mesela haricilerle onun arasında güzel bir konuşma var. Hariciler diyorlar ya, eğer bunlar e, Müslüman ise niye savaşıyoruz? Eğer bunlar kafirse niye bırakmıyorsun bunların kadınlarını cariye alalım? Niye bırakmıyorsun bunların mallarını ganimet alalım? Allah'ın helal kıldığını bize nasıl haram kurarsan? Yani tekfir edecekler. Ali radiyallahu anh diyor, o zaman kim Ayşe'yi cariye alacaksa ilk ondan o başlasın. Şimdi ayet var, müminlerin anneleri de Peygamberden sonra onlarla hiç kimseye yaraşmaz diye. Hiç kimse bunu yapamaz. E, karşı tarafın içerisinde Ayşe var. Burada aslında Ali radıyallahu anh işin içinde nasıl bir çıkmazın içerisinde olduğunu da ifade ediyor. Yani hem haricilere cevap veriyor hem de nasıl bir çıkmazın içinde olduğunu ifade ediyor. Yani hani neresinden tutsan elinde kalacak. Yani mesela adamı tutun öldüreceksin, adamın cennetlik olduğuna dair şey var, nasıl var? Yani Talha ve Zübey, mesela Ali radıyallahu anh karşı ayaklanmışsen ikisinin de cennetlik olduğuna dair nasıl var? İkisinin de faziletine dair Peygamber'den herkesin işittiği şeyler var. Ayşe Ayşe'tun zevceti cennet demiş. Yani hani bir taraftan yaptığı fiil doğru bir fiil değil. hak eden bir fiil. Bir taraftan Peygamber Aleyhisselam onun cenneti olduğunu söylemiş. Yani Ali burada haricilerle cevap vermekle beraber aslında nasıl bir çıkmazın içinde olduğunu ve aldığı kararlarda onun neyi zor, onun neyi zor zorluğunda bıraktığını da aynı şekilde ifade etmiş oluyor. Şimdi böyle olunca Ali Radiyallahu zaten sol taraftar. Doğru mu? Hep surru istiyor ama karşılara sur değil iddia et tarafları Bu yönden Ali Rəbiyya haklıdır. Yani insanların ona destek verip karşı tarafla savaşması gerekirdi. O zaman yaşayan insanlar için. İkinci bir mesele, Ali Rəbiyya haklı olması. Böyle ki yanlış bir şey yapsa, böyle ki yanlış bir şey yapsa, Peygamber Ali Sait bir önceki derste gördüğümüz hadislerde, değil mi? Mümin kulun üzerine işitmek ve itaat etmek farzdır biz. Ne zaman hoşuna gitse de gitmese de, bunu zaten Peygamberimiz söylemiş, sırtına vursa da balını alsa da eşit ve itaat et, bunu zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiş, doğru mu? Ee, emirden kere gördüğünüz bir şey olursa onu amelini kere gören ama ondan taatteler çekmeyin. E mesela bunu zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiş, yani velev ki Ali radıyallahu anh haksız olduğunu düşünüyorum, velev ki diyorum yani Ali radıyallahu anh haksız olduğunu düşünüyorum. Hiç kimsenin onun haksızlığından dolayı ona tutulacak çekmesi caiz değildi. Hiç kimsenin haksızlığından dolayı onun karşısında yer alması caiz değildi. Uyaracaklardı. Nasıl? Nasıl ki Ali radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh'ın hatalarında ayaklanmadı, hakaza onun ehlinin de Ali radıyallahu anh'ın hatalarında ayaklanmaması gerekirdi. Doğru mu? Yani Osman radıyallahu yaptığı birtakım uygulamalar hoşuna gitmiyordu du sahabe. Öyle mi? Sahabeden hiç kimse ona karşı ayaklandı mı? Hayır, sadece ona hatta bunulur. Gidip ona hususi oturup konuştular. Fakat bu insanlar velev düğruma bir haksızlığı da yok. Çünkü fitne ortamında onun söylediği doğrudur. Osman'ın katillerini vurup getireceksin. Evet getireceğim ama değil Önce bir istikrar sağlanacak. Herkes İslam devletine bağlılığını beyan edecek. Sonra araştırma yapacağız, tahkikat yapacağız. Ondan sonra suçlu kimse çıkarıp onun cezasını vereceğiz. Burada kötü bir şey, yanlış bir şey söylüyor mu Ali Hayır. Bu yönden Ali haklıdır. Tamam, hatalı olmuş olsaydı bile diğer insanların emir olaraktan ona itaat etmesi gerektirdi. Üç, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor hadisde? Sizin emriniz bir arada toplanmışken, İkinizden biri emirlik iddiasında bulunursa ikincinin kafasına vurun diyor. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani bütün Müslümanlar bir halife üzerinde ittifak etmişler. Biri çıktı ben Şam bölgesinden, ben bunu kabul etmiyorum dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kesin emri var. İkincinin kafasını vurun. Veya sahabe peygamberimize ihtilaf olduğundan sormuş. Ne yapalım ey ya Allah Resulü? Birincinin, beat birincinin hakkını verin diyor peygamberimiz. Yani beat birinci olarak kime beat etmişseniz, kimin üzerinde kelimeniz toplanmışsa onun hakkını verin diyor. Tamam Yani üçüncü nokta oluyor. Velev ki diyelim arada bir problem çıktı. Bu problemden dile getirmek, bunu konuşmak neyse ama bu problem için ordu oluşturmak, ordunun etrafında asker haline gelmek, ondan sonra savaş ilan etmek mesela. Savaşarak hakkını almak bu İslam'ın gözetmiş olduğu bir şey değildir. İslam'ın gözetmiş olduğu bir yol değildir kesinlikle. Bu yönden kim haklıdır? Bu yönden Ali radıyallahu anh, herkese haklıdır. Herkese mesela hakiyet anlamında. hakiyet anlamında. Yani hani Allah diyor inna اِنَّ ya يَعُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَنَةِ اِلٰهِهِ e, e, emanetleri eline teslim ediniz diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işlerin ehil olmayan insanlara verilmesini e, şey olduğunu söylüyor. E, kıyamet alameti olduğunu söylüyor. Doğru mu? E şimdi Ali Radiyallahu anh'ın olduğu bir yerde yani Muaviye Radiyallahu anh'ın ismini anmak edepsizlik değil midir? Edepsizliktir. Niye edepsizliktir? Bak bu Muaviye Radiyallahu anh'ın kadrinden kıymetinden bir şey küçükmek değildir. Ha. O yine sahabedir. O yine peygamberimizin dostudur eyvallah. Fakat bu ümmette peygamberimiz bariz bir şekilde bazılarının daha faziletli olduğunu beyan etmiş. Ve bütün ümmet icma etmemiş mi? Ebu Bükir, Ömer Osman Ali diye icma etmemiş mi? Bu icmadan arasında Muaviye radıyallahu anh ismi geçiyor mu? Geçmiyor. Yani bütün sahabenin kelimesi üzerinde ittifak etmiş olduğu biri varken bu işi götürüp bir başkasına teslim etmek veya bir başkasının bu işlere hak sahibi kendini ilan etmesi bu doğru olan bir şey değildir. Eftariyet anlamında bu doğru değildir. Tecrübe anlamında bu doğru mu? Hayır, tecrübe anlamında da bu doğru değildir. Ali tabiri caizsel tırnaklarından Peygamberimizin yanında yetişmiştir. Çekirdekten yetişmedir. Doğru mu? Aleyhisselatü vesselam onu çocukken almıştır, kendi yanında kalmıştır ve İslam adına yapmış olduğu hizmetler anlamında, bak, eftariyet anlamında şeriatın verdiği eftariyet anlamında. Hz. Ali de üstündür. Doğru. Yetişme ve İslam'ı tanıma anlamında, mesela Ebu Bekir, Ömer, Osman, hepsi Ali radıyallahu anh'ın yardımcı ve kadı olarak kullanmışlar. Onun görüşüne başvurmadan bir iş yapmamışlar mesela. Niye? Çünkü çocukluğundan Peygamber yanında yetişmiş. Ayrıyeten yani İslam'ın verdiği eftaliyet, yani İslam dininde olan tecrübesi, bir de İslam dinine sunduğu hizmetler anlamında o dönemde yaşayan hiç kimse Ali anh kadar İslam'a hizmet etmemiş. Bu başka bir yöndür. İnsanların Ali destek verip karşı tarafa destek vermemesi gereken yönlerden bir tanesi de budur. Son nokta, Ali karşısında ayaklananlar bir iddia sordular ortaya. Dediler bu bizim iş Kısa kısas İslam'da Kısa su uygulamıyor, biz de bundan dolayı ayaklandık. İyi de kendileri başa geldiğinde kimseye kısası uygulamadılar. Hilafeti satana da çevirdiler. Yani hilafetin saltanata dönüşünün e, Muaviye radıyallahu anh başladığı konusunda bir şey var mı? Yani bak, şöyle yapabilirsiniz, görülemezlikten gelir tarih sayfalarını kıvırırsanız doğrudur. Fakat Yezid'e bu işi bırakmakla beraber saltanatı başlattı, ondan sonra artık Emevilerin saltanatı, Abbasilerin saltanatı, Osmanlıların saltanatı diye bu işin saltanata döndüğünü bilmiyor muyuz? Saltanata döndüğünü biliyoruz. Böyle olunca doğal olarak da nedir? Doğal olarak da haklılık meselesi konuşulacaksa, eğer haklılık meselesinde konuşulacak olan mesele hiç tereddütsüz Ali radıyallahu anh haklıdır ve orada yaşayan her Müslümanın ya Ali radıyallahu anh'ın yanında yer alıp karşı tarafla savaşması gerekirdi o da fitne hadislerini genel olarak fitne hadislerini baz alıp Sa'de bir Ebu Vakkas gibi vesaire elini yeteğini çekip kenara, kenara geçip beklemesi gerekirdi. Çünkü onunla ilgili de naslar var hani Müslüman'ı Müslüman'ı ödülmesi fitnedir vesaire kenara çekilip beklemesi gerekirdi. Aslında, yani meseleyi aslına döndürecek olursak, mesela örnek veriyorum size. Şimdi diyelim ki biz burada bir İslam Devleti kurduk. Kırşehir valisi dedi ki kardeşim ben bu yöneticinin tasarruflarını beğenmiyorum, kılıcı eline aldı, ayaklandı. Tamam. İçimizden birileri de dedi ki ya bu fitnedir peygamberimiz diyor izakta kalan Müslümanı ve seyfe hima fal katil ve maktulü fitnedir. Olmadı fitne midne yok. Fitne onun zaten bizzat kendisi. Onu ortada kaldırman lazım. Ortada bir fitne mi yok? Rahat dursa böyle bir fitne çıkmayacak ortaya. Doğru mu? Hani şimdi karışıklık oldu diye her karışıklık fitnedir. Müslümanlar karışıklıkta kesinlikle birbirlerine savaşmayacaklar böyle bir şey yok. Asıl olan Müslümanı adaletten yana tavrını koymasıdır. Asıl olan Müslümanı hakkaniyetten yana tavrını koyması. Bakın bu örneği bir düşün. Yani şimdi Kırşehir valisi İslam devletine karşı ayaklandırıp başarılıdır. Ondan sonra birçimizden birileri de dedi ki, ''Vallahi artık bu fitnedir.'' Müslüman, Müslümanın karnını döküyor. ''Yok kardeşim, senin literatöründeki fitneysen yanlış anlamışsın, fitne bu değil.'' Fitne Bizant olur zaten, yani sen onun yeryüzünden kaldırman lazım, tamam mı? İşi aslına döndürürsek, hakkaniyetli olursan Ali anh, de böyledir. Yani ortada fitne fitne yoktur normalde. Biri çıkmış, ikinci bir başlılık ilan etmiş, Öyle mi? Şimdi günümüzde olsa insanın kendi devleti için olsa, mesela hiç gözünü kırpmadan karşı tarafa savaşırsın. Kendinizi düşünün mesela müntesib olduğunuz bir İslam devleti olsa, karşı tarafa bu fitne ne dersiniz? olsun. Yani çok değerli, çok büyük bir alim olsun. Böyle bir iş yaptığında, der misiniz bu Müslüman Müslümanın katledip biz elimizi çekeceğiz? Yoksa bütün milleti bu fitneyi ortadan kaldırman için teşvik ederiz edersiniz? Bak, işi aslına döndürürsek, aslına döndürür. Aslı olan nedir her zaman? Aslı olan ortada fitne bile yoktur. Başkaları fitne çıkarmıştı. Bu hakkaniyettir. Ali radıyallahu anh haklıydı. Ya bazı Müslümanlar dediğimiz gibi bu fitnedir bir yanlış anlamaya müsait çünkü geri çekilmeleri gerekirdi ki bu da doğru değil. Hakkın yanında yer almamız lazım. Veya da diyelim ki Ali radıyallahu anh yanında yer almalarda ama öbür tarafın yanında yer almaya ne salih ne imayolu ne de zayıf bir tane deriliyor yani. Tamam mı? Hiçbir şekilde derilmiyor. Burası anlaşılır değil mi? Bak bu işin bir boyutu, hakkaniyet boyutunu anlatacaksa, işin hakkaniyet boyutu budur, şu an anlattığım gibidir. Kaldı işin ikinci boyutu, işin ikinci boyutu ne? İşin ikinci boyutu şu, bu meseleyi konuşmalı mıyız? Yani şu gün, günümüzde şimdi diyebilirsiniz, peki niye ehl bu konuda susmuş? Niye dilini kapatmış, madem hak da hakkı suyu. Şah'ın mesela iddialarından bir tanesi bu. Şah Ehl-i Sünnet'e diyor, niye? madem hak halinin tarafındaysa, Niye Ali şey yapmıyorsunuz? Bunun belli başlı sebepleri var işte, tamam El ehl hakkaniyeti ispat etmekle beraber bu meselelerde susmuş. Sebebi neymiş? Çünkü bu fiillerin gerektirdiklerine baktığımız zaman bu insanlara fasıl dememiz lazım, bu insanlara bagi dememiz lazım vesaire. Ama hadisler öyle demiyor. Dedi ki bu insanların cennette olduğunu söylüyor, bu insanların günahlarının affedildiğini söylüyor. Mesela önümüzde bir hadis var, benim sahabeme söylemeyin diyor Peygamber Aleyhisselam. Doğru mu? Anladık ki bu olayda her ne kadar mesela şimdi size bir örnek vereyim bununla ilgili net anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela bir adam burada içki içti. Doğru mu? Peygamber Aleyhisselam diyor mu Allah içki içene içene yapana lanet etmiştir. İçki içme fiili neyi gerektirir? Laneti gerektirir. Tamam mı? Diyelim ki aynı Peygamber bize dedi ki falanca şahsi günahlarını Allah affetmiştir. Sen bu adamlar lanet okuyabilir misin bir de? Okuyamazsın. Çünkü lanetin mucibi olan günaha Allah affetti. O günah kalktıysa ortadan o günahın mucibi gerektirdiklerini de ortadan kalkması lazım. Doğru mu? Ama günün birinde biri sordu bu adam içki içti mi içmedi mi? İçti kardeşim. Yani şimdi adam içmedi diyemeyiz ya, içmiş içki. İçki içmiş. Fakat içkinin mucibi olan lanete gelince Allah'ın onu affettiğini biliyorsak işte onu söyleyemeyiz el sünneti tavrı anlaşılıyor değil mi? Haklılık, haksızlık ise bütün naslar Ali radıyallahu anh'ın haklı olduğunu gösteriyor. Fakat bu insanların, Ali radıyallahu anh'ın karşısında yer alan insanların yaptıkları fiillerin cezasını zikretmemiz bağıydır, fasıhtır, aylıkçıdır, fitnecidir. Niye bunları söylemiyoruz? Çünkü Allah ve Rasulü bunların affedildiğini, bunlardan Allah'ın razı olduğunu ve bu şekilde Peygamberimizin hayattan ayrıldığını biliyoruz. Şimdi anlaşıldı, neden dolayı bu konuda konuşmuyor? Bu birinci sebep. Onun için biz şia gibi ne yapmayız? Sahabenin arasında çıkan çekişmenin hükmünü söylemeyiz. Haklı halidir. Diğer tarafta demek ki müştehitti ki Allah azze ve celle onların iştihadını affetti ki onlardan razı bir şekilde peygamberine hayatlandı deriz. Aradaki fark anlaşıldı. Değil mi? Bu birinci mesele. Birinci sebep. İkinci sebep ne? İkinci sebep ise şu. Ehl-i sünnetin en çok üzerinde durduğu mesele. Bu, bu meselede siyaseti gözetmelerinin nedeni. Çünkü İslam tarihinde zındık olan insanlar İslam'a direkt saldıramadıklarında kime saldırmışlar? Sahabeye saldırmışlar. Çünkü siz sahabeye saldırdığınız zaman otomatik ve sahabenin nakretmiş olduğu kitaba ve sünnete de saldırmış oluyorsunuz. Yani buna yol verirsen bu konunun konuşulmasına, bu konunun açılmasına yol verdiğin zaman birileri bunu kullanıp buraya ulaşmaya çalışıyorlar. Tamam? E tamam biz biliyoruz hani şunu diyebilirsiniz tamam. Yani bu konu konuşulsun. Allah Azzeyir'de diyor. اِنَّا <gülüyor> نَحْزِنَ zikra ve inna لَهُ لَحَافِزُونَ Kur'an'da biz indirdik onu biz koruyacağız. Madem Kur'an korunmuş onun beyanı olan sünnet de korunmuş. Yani bu konu konuşulsun. Bu dilin sahibi olan insanlar için geçerli. Avam gibi itikadının devlet tarafından korunması gereken insanların bunu anlaması mümkün mü? Bunu anlaması mümkün değil. Mesela biz diyoruz İslam beş şeyi koruma altına almış. İslam beş şeyi koruma altına almış. Biri de nedir? Bunlardan din. İnsanların dinini koru. Ne yapar? Mesela Bidaatçı İslam'da niye cezalandırılır? Fasıka İslam'da niye ceza uygulanır? Mürted niye öldürülür İslam'da? Sebep? Dedik şimdi Allah'ın koyduğu bütün hükümler. Ya bir maslahatı cebbeder, ya bir mersedeti defeder. Doğru mu? Bu kaidemizi biliyoruz değil mi? Allah'ın koyduğu bütün hükümler. Ya bir maslahatı cebbeder, ya bir mersedeti defeder. Ve bu maslahat ve meselet bu beş şeyin dışına çıkmaz. Ya aklı koruyandır, ya nefsi koruyandır, ya dini koruyandır, ya malı koruyandır, ya arızı koruyandır. Doğru mu? Mürted niye öldürülür? Bidatçı niye cezalandırır? Fasık niye cezalandırır İslam'da? Ta ki zayıf olan insanların itikadını muhafaza edebilmek için. Onlara kötü örnek olmamaları için. Demek ki İslam'da zayıf olan bir zümre var ve bunların korunması da o bilinçli zümrenin üzerinde vaciptir. Bir, şey, bir konu hakkında karar verdiklerinde veya bir uygulama yaptıklarında bunu da gözetmeleri gerekir. Tamam mı? Şimdi sen biliyorsun Kur'an korunmuş, sen biliyorsun sünnet korunmuş ama ama onu bilmiyor. Mesela adam düşünebilir. Yani bu Muaviye radıyallahu var sırf saltanat için, sırf makam için, mevki için böyle yaptıysa bu Şiirleri dediği gibi bu hadiste uydurmuş olmasın, bu ayette uydurmuş olmasın mesela. Bu düşünceye kapılabilir. Doğru mu? Sen bunun önünü alabilmek için, zındıklara mahal vermemek için el Sünnet bunun önünü alır. Peki bunun pratik bir örneği var var? Mesela bu Şia'nın en usul kitabı olarak, kaynak kitabı olarak okuduğu kitaplardan biri var ki usulü kâfi. Değil mi? Usul-ül elimizdeki Kur'an'ın sadece üçte birinin bizim elimizde olduğunu söylüyor. Yani Kur'an 16 bin tane ayet bu adet. Sadece şu an bizim elimizde olan altı işte bin tane ayet var. Peki kalan on bin tane ayet nerede? İşte onlar da Ali'yi anlatan, Hasan'ı anlatan, Hüseyin'i anlatan, Ehl-i faziletlerini anlatan. Şimdi insan şunu düşünüyor değil mi? Yani Şah dediğimiz insanlar nasıl buna inanıyorlar bu rivayeti okuduklarında? ''Nasıl bu rivayete inanırlar?'' diyorsun. Biz sen, sahabenin hepsinin kafir olduğunu söylersen, saltanat için sahabeyi Peygamber Nehli Beydin'in katlettiğini onlara anlatırsan, kafalarında böyle bir sahabe portresi içersen, böyle adamlar var ya, bunlar Kur'an'ı kendi etmişlerdir. Yani elimizdeki altı tane de şüphelidir, der adamlar bu sefer. Anlaşılıyor değil mi? Bak, elimizde pratik bir şey var. Elimizde pratik bir örnek var. Sahabe meseleleri konuşulduğunda, bunun hükümleri zikredildiğinde, geriden gelen birçok insan, e anlamıyor ve Kur'an'a sünnete bir uzatmaya başlıyor. İşte bu sebeplerden dolayı ehl sünnet bu konuda hakkı söylemekle beraber fakat aradaki meseleyi konuşmayı gündem etme hakkında ehl sünnet susmuştur. Anlaşılıyor? Anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bununla ilgili bir şeydir. Devam edelim. وَاَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِينَ Ehl-i sünnet vel cemaat يَعْتَقِدُونَ اِتِقَدَيُونَ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ الصَّحَابَانَ fi فِ cemaat olarak topluluk olarak korunmuşlardır. Neden? Minel hatai hatadan. Ve amm afraduhu fegayru Ama fertlerine gelince onların fertleri masum değildir. Ve ismetu inde ehli ve cemaat ismet koruma ehli sünnet ve cemaatin yanında limen yastafe min rusulihi estafro. Ve ismetu inde ehli ismet subhanahu ve taala. Allah'tandır. Kimin için limen seçtikleri için fit teblii, tebliğ görevinde seçtikleri için ismet onlaradır. Başka ennehu ve ennehu tebaraka ve taala ve Allah subhanahu ve taala hafiza qur'aştu mecmua'l ümmeti min el hata. Ümmet değil Kalen <gülüyor> Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki اِنَّ Allaha la يَجْمَعُوا اُمَّتِي ala دَلَالَتِ Allah benim ümmetimi dalalet üzere bir araya getirmez. وَيَدُ ala عَلَىٰ Ve Allah'ın eli cemaat ile ber beraberdir. Şimdi burada bu kısmı niye değindi? Şundan dolayı değindi. Ehli sünnet sahabenin hakkını verdiği zaman naslarda sabit olduğu dediğimiz o sorumlulukları yerine getirdiği zaman birileri ehli sünnetin sahabeyi kutlaştırdığını iddia ediyorlar. Yani bu ne, bu ne diyorlar? Yani sahabe burada putlaştırılıyor ee, diyorlar. Onun için Ehl-i Sünnet neyi beyan etmiş? Hayır. İki meseleyi burada bilmemiz lazım. Bir, sahabe hatadan masumdur sözü veya sahabenin hepsi adildir sözü. iki el-sahabetu kulluhu Bir de sahabe hepsi nedir? Sahabe hepsi masumdur. Sahabe masumdur dediğimizde burada asla farkları kastetmiyoruz. Çünkü aynı Ehl-i Sünnet bunun devri nedir? Kendi kitaplarında, hadis kitaplarında sahabenin içki içmesini, sahabenin zina yapmasını, sahabenin adam öldürmesini, hepsini nakletmişler. Eğer sahabenin mahsum olduğuna inansalardı, bu tür rivayetlerin uydurma olduğunu söyleyip reddetmeleri gerekirdi. Doğru mu? Ama ehl böyle bir şey dememiş. Anlıyoruz ki Ehl-i Sünnet genel tasavvuflarında sahabeyi hiçbir zaman fert fert mahsum görmemiş. Topluluk olarak masum görmesinin sebebi ise Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadisi, sahih hadisi ve Allah azze ve celle'nin Müslümanlara ilgili söylediğidir. İnallah ela yec'a ümmeti ala dalal. Allah benim ümmetimi dalalet üzere toplamasin. Bütün ümmetin delalet üzere toplanması mümkün değilse ümmetin en efzar olanı en faziletli olan çağın sahabenin hepsinin ümmet olarak bir darelte üzerinde icma etmesi mümkün değildir. Onlar bu hadisi birinciler zeden bu hadise dahildirler. Ondan dolayı korunmuşlardır. İman yoluyla da Allah Azze ve Celle, min ma ve Allah Azze ve Celle bu ayet kerimede sadece rasule muhalefet etmeyi değil, Resul'e muhalefetle beraber ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, yani bu da Allah tarafından cehennem, diyor biz onun yöneldiği tarafa yöneltir doğru cehenneme sokarız. Cehenneme sokulacak insanlarda iki tane vasıf zikrediyor. Bir, peygambere muhalefet bu zaten bilinen bir şey. İki, ve bir e gayra müminine müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa. Müminlerin yolu dediğimiz şey ne hicman? E buna birinci derecede dahil olan insanlar kim? İmanları ve Allah ve Resulü tarafından onaylanmış olan ve tasdik edilmiş olan insanlar onlarda sahabeler. Ama Onun için cemi olarak el masum kabul edilir. Cemi olarak, topluluk olarak. Fakat ihtilaflara gelince ihtilaflardan masum değildirler. mutlaka tercih yapılması gerekir. Bunun gibi ikinci el i sünnetin yanlış anlaşılmasından söz edilir. Es-sahabatu <Sessizlik> kulluhum adul. Sahabe adaletlidir. Şimdi adam ne diyor? E diyor adaletin tanımı ne? Adaletin tanımı neydi? Bir. Şif'ten, iki bidattan, üç fısktan, büyük günahlardan, dört adetlerden. Bunlardan hiçbir tanesi, havar-ı dediğimiz elde hiçbir biri adamda olmazsa, bu adam adalet sıfatına sahiptir. İşte biz orada dur diyoruz, bu hadisçilere râvîler için koydu inşaatlar. Biz sahabe hepsi adilir dediğimizde neyi kast ediyorlar? Yani yalandan mahzunurlar, hiçbir yalan söylememiştir. Hiçbiri Peygamberler yalan uydurmamıştır. Tamam? Bu şekilde doğru anlamak gerekiyor. Devam edelim. Wa'l-sunnati ve'l-cemaati, el-sunnet vel 4 dört tane sahabe hakkında itikad ederler. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Bu dördü için Radiyallahu anhum, hum hayru hadhihi'l-ümmeti en hayrün ad-dün sallallahu peygamberden sonra ve hum el hulefâ'ur râşidûn el mehdiyûn tertip üzere onlar eee olan ve yol gösterici olan eee halifelerdendirler e, diyor. Ve hum mine'l eşrete'l mübeşşereti'l Onlar cennet ile müjdelenmiş olan 10 tane sahabedendirler. Ve Vafihim onlarda var idi kenet hilâfetun nübûveti hilafet menheci üzere olan hilafet onlarda mevcuttu. Selasine amal 30 sene ma hilafeti Hasan İbn Ali radıyallahu anh hasar-ı Ali'de dahil olmak üzere eee menheci üzerinde var olan hilafet onlarda vardı. sallallahu aleyhi ve peygamberimizin sözünde olduğu gibi el hilafetu fi ümmeti hilafet benim ümmetimde selasune seneted 30 senedir. Summe bundan sonra ise mülktür. Yani artık saltanattır diye. Başta bir hadiste ise ısırıcı saltanattır diyor Peygamberimiz. Melikun adud, ısırıcı, zalim, zorba, diktatör saltana, sultanlar gelecek diyor. Aleyhissalatü Şimdi bu hrayla ilgili e, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali 4 Ehli sünnetin ilk dönemlerinde birde ihtilaf yok, ikide ihtilaf yok, 3'de 4'de ihtilaf var. Bazıları Ali radıyallahu anh'ın Osman radıyallahu anh'tan daha faziletli olduğunu ve bundan dolayı da hilafete daha dayık olduğunu söylemişler Ehl-i Sünnet içerisinde. Fakat bu ilk dönemlerde gerçekleşmiş. Fakat sonradan gelen âlimler şu noktayı gözeterekten bunun bir ihtilaf olmaması gerektiğini söylemişler. Niye? Çünkü demişler Ömer radıyallahu anh bir şura seçti, 6 kişilik, Abdurrahman ibni Avf şurada 2 kişi kaldıktan sonra Osmanlı ahli kaldıktan sonra bütün sahabeyi gezdi, Bedir ehlin hepsini dolaştı, onlarla konuştu ve ondan sonra Osman radıyallahu halife seçti. Demek ki bütün sahabe o dönemde çoğunluk olarak Osman radıyallahu anh'ı daha faziletli ve bu işe daha elverişli olduğuna dair fikir beyan ettiler ki Abdurrahman ibn Havf bunu ve bunun üzerine de icma en son mutahhirin arasında icma hususu oldu. Yani bu tertip üzere hem halifetten hem hak sahibi olan bunlardır. burada iki icma vardır. Dikkat edin. Bir hilafette en çok hak sahibi olan bu tertiptir. İki ümmetin peygamberden sonra en faziletlileri de bu tertiptir. Tamam? Bu şekilde. şimdi sahaba arasında ondan sonra belki ikinci sırada bunlardan sonra kim geliyor? Ve yufaddiluna baqiyate'l-ashrati'l-mubashşerati'l-cenne. <gülüyor> Mübşerati'l-cenne. Cennetle müjdelenmiş kalan on sahabeyi bunlara takdim ederler. Ellezina <gülüyor> onlar ki semmahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber onları isimlendirdi. Ve hum bu dördünün dışında Talha Zübeyir, Sa'd ibn-i Waqqas, Vakas, Sa'id ibn Zeyd, Abdurrahman ibn-i Avf, Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah, emin huğazihi l-ümme Anhum anhil acm'in. Bu ümmetin emini olan Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah bu 10 tane sahabeyi diğer bütün sahabeyi daha faziletli görürler. Niye bunlara da daha faziletli görüyorlar? Çünkü bunlar hakkında nas var değil mi? Bu 10 tanesi cennetle müjdelenmiş olan sahabeler yaşarken. Sonra ahl-ı bedr yok, ehle bedrin'' sonra ''Sümme yufaddiluna ehle bedrin'' sonra ''bedil ehlini tafdir ederler'' sonra ''ve ehle ve hud'' ''ve ehle şecara'' ''ehli beyat-i rıdvan'' ''Rıdvan beyatın ehli olan ağaç ehli'' dediğimiz yani o ağaçın altında Peygamberimize biat ederler. ''ve ketherike ehle beyateyil akabe'' iki akabe gününde, birinci akabe biatında ve ikinci akabe biatında ey gömbe istina du mesela ben de nereden ne yaparlar? hakaza takdir ederler kimdir onlar elde onlar ki nasra Allahu ve resuluhu Allah'a ve Rasulüne yardımcı olan insanlardır. Summe taqidun sonra itikadleri bi fazl muhacirin muhacirlerin daha fazileti o inanırlar. oynanılır. Summe ensar sonra ensar, summe sa'irus sahabe summe sa'irus sahabe sonra sahabenin canlarına radiyallahu anhum ecmaîn. Allah onların hepsinden razı olsun. Bunları genelde neye göre belirlemişler? Haklarındaki nas ve haklarındaki fazilete göre bu sıralamayı yapmışlar. Tamam. فَمَنْ اَحَبَّهُمْ Kim onları severse, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ Onlar için istiğfarda bulunursa, وَدَعَى لَهُمْ Onlar için dua ederse, وَرَعَى حَقَّهُمْ Haklarını gözetirse, وَحَرَقَفَدْلَهُمْ Faziletlerini de gözetirse, كَانَ مِنَ الْفَائِزِينَ Kurtulanlardan olur. وَمَنَ اَبْغَضَهُمْ ki onlara boğz ederse, اَوْسَبَّهُمْ Onlara söverse, اَوْتَبَرَّأَ مِنْهُمْ Veya onlardan tebedi eder, onlardan beli olursa فَهُوَ مِنَ الْهَارِك۪ينَ دَال۪ينَ O helak olan ve delalete düşen insanlardandır demiş. Başka, bunun alakalı buraya kadar sorusu olan anlaşılmayan bir şey var mı burayla ilgili? Şimdi ehl-i bes konusuna geçtik. Bu ehl konusu biraz tafsilatlı, onu inşallah bir ders olarak anlandı ondan sonra devam eder çünkü buna girersek bozuacak yani bir yarım saat, iki dakika falan sürecek onun için duruyorum burada bir dakika ertesi devam edeceğiz işte. buyurun. dört burada şey mi diyor daha Yok. İlk dönem alimlerin hepsi değil. Mesela bu Süfyan'ı Sevri'den nakledilmiş. Hasani Basrî'den nakledilmiş. Azlar İmam Malî'nin böyle düşündüğünü söylemiş. Ali Osman'dan daha faziletlidir. Ali Osman'dan hilafete daha layıktır diyorlar. Ama bu hepsi değil. yani ilk dönem alimlerinde dedi. İlk dönem alimleri de. Şimdi ilk dönem alimleri deyince sanki hepsi içine giriyor. İlk dönem alimlerinde böyle düşünenler var olmuştu mu? Sebep işte Ali radıyallahu anh'la ilgili Osman Radiyallahu Anh'tan daha fazla faziletiyle ilgili hadisler var. Yani onun faziletini üstü gösteren çok daha fazla şeyler var, hadisler var. Böyle şey yapmışlar, Böyle düşünülmüşler. E şimdi peygamberi bizzat görmüş, peygamberle beraber kalmış sahabe kimin peygamberin yanında daha değerli olduğunu sonradan gelen insanlardan çok daha iyi bilir. Yani şimdi bize kalsa, onlara kalsa gözle gördüğün şey için nasıl ihtiyacın yok zaten. Demek ki sahabe Osman Radiyallahu Anh bu konuda daha fazileti gördü. Allah Rasulü'ne daha yakın görüntü, onu Ali radıyallahu anh'a takdim ettiler. Tamam mı? Başka sorusu olan bununla mı? Aslında hani, tabi söylemiş olduğumuz alimler, süfersiz bilimler. Bunların bir değişimler bilindiği, üstüne diliyor mu şey? Yok. Hatta hafta, bir dersimizde, bir, ya, bir dersimizde... Bunlar o bu manada değiller, bak şimdi şöyle. Eskiden o dediğimiz hani şeyi isimlendirme işte şey bu bunu savunan ve bunun arkasında duran. Yani hani hak budur, bunun dışındakiler hepsinin batıldır. Bunu bir ilikat haline getirmiş. Bu alimler ise sadece böyle bir görüşte oldukları iddia etmiş. Yani sanki bu tarafa temayül ettikleri söylenmiş. İkisinin arasında fark var. Mesela ben sana bir ihtilaf söylüyorum. iki görüş söylüyorum. O görüşten diyorum ki hani bu da doğrudur. Mesela diye bir Süfyan Sevrî örnek veriyorum. Bunu söylemişse bile bunu söylemeyenlere buğz etmemiş ama. Doğru mu? Bunu söylemeyenlere düşmanlık etmemiş. Yani Osman daha faziletlidir diyenler hatalıdır. Onlar bidatçıdır dememiş mesela. Şi'i şey dediğimiz zaman bunu bir itikad olarak kabul eden. Yani Osman Ali'den daha Ali Osman'dan daha faziletlidir. Osman'ı Ali'ye takdim edenler haksızlık yapmıştır diyen yani sahabeye de töhmet altında bırakan biridir. Şi'i şey bunlardır. Ama bu dediklerimiz kesinlikle yani şey ismi söylenmeyeceği gibi bu sadece bir görüştür yani. Sen de bugün böyle yani biri bir itikad bir hani bu konunun tafsiratını bilmeyen biri Naslar'a baktığı zaman Ali anh, Osman ,'dan daha faziletli olduğuna inanabilir. Sadece biz onu nasıl düzeltiriz? Deniz doğrudur, Naslar bunu ima ediyor olabilir. Fakat Allah Rasulü'nün sahabesinin tercihi, bizim tercihimizden çok çok daha üstün ve çok çok daha öndedir, demedir. Bir de bir yerde okumuştum, Ali Biyatını da geciktirmiş ama Osman radıyallahu anh'a böyle başkası mı? Değil, Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Ebu Yani Burada bir ağaç, şey tabii tabii. Altı ay falan e, Ali radıyallahu anh'a e, biat etmemiş. E, Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat etmemiş. Tabii hanımı, Fatıma annemiz vefat ettiği anda gelip biat etmiş. Yani Fatıma bir, e, vefat eder etmez. Gelip biat etmiş. Niye? Çünkü Fatıma ile Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arası iyidir. Yani... Peygamberimizden kalan bir tane arazi var. Fatma annemiz diyor ki bu arazi benimdir. Yani babamın mirasıdır. Babamın da tek mirasçısı ben. Bu mal da benimdir davallara. Ebu Bekir radiyallahu anh da diyor ki biz peygamberimizden işittik. اِنَّ نَحْنُ مَحْشَرَ الْاَنْبِيَاءِ دَنْوَرِزِ Biz peygamberler topluluğu mirasçı bırakmayız. Diye bıraktığımız her şey yani müminlerindir. Vermiyor. Tabii bu Fatıma annemizde şey oluşturuyor. Yani aslında Fatıma annemizin başka meselesi de var. Yani kocasının şimdi normalde e, Ali radıyallahu anh zaten bunu söylüyor. Açıkça söylüyor yani. Bu işe karar verdiğinizde bize de danışılması gerekirdi e, diye. Yani hani, şimdi o kendini peygamberimize çok yakın hissediyor. Arap toplumunda otorite bir kültür var, bir öf var. Hani bir şeyin aileden aileye geçmesi meselesi var. E, bir de Fatıma annemizi bu meselesi de üzerine bilince, Ali radıyallahu biat etmiyor. Niye ama? Şundan dolayı mesela Ali radıyallahu ikinci evlenmek istediğinde peygamberimiz engel oluyor normalde. Niye engel oluyor? İlletini söylüyor. Benim kızıma eziyet eden her şey bana da eziyet eder diyor. Yani Müslümanlara peygamber eziyet etmek haram kılınmış. Doğru mu? Peygamber eziyet etmek haram mı? Haram. Şimdi sen gidip onun kızının üzerine kuma getirsen, kızı onunla her kavga ettiğinde kime gidecek sıkıntısını anlatacak? Babasını anlatacak. Doğru mu? E babasının da kızıdır. Üzülmemesi mümkün mü? Üzülmemesi mümkün değil. Hani bir de Peygamberimiz Fatıma annemizi çok seviyor, Yani ona saygı gösteriyor. Mesela içeri girdiğinde biri ayağa kalkmayı yasaklamış ama Fatıma içeri girdiğinde Peygamberimiz ayağa kalkıyor. Hani onu sevdiğini, saydığını insanlara göstermek için her geldiğinde ayağa kalkıp kucaklıyor, bir yanına oturuyor, küçük bir kız çocuğu gibi öpüyor, kokluyor vesaire. Mesela onun çocuklarına, diğer bir çocuğunun e, torunlarına göstermediği ilgiyi gösteriyor. Biz örnek veriyorum Zeynep annemizin çocuğu vefat ettiğinde peygamberi taziye çağırıyor, kim bile yani. yani. Diyor ki çocuğunuzu gömün, Allah'ın aldığı da Allah'ın dediği Allah de Allah e, her şey Allah'ın yanında bir ecebidir diye. Ama Hasan ve Hüseyin, yani peygamberimizin başındalar eteğin entaresinin altında var, e, sürekli onun yanında vay benim rehhanelerim öpüyor kokluyor e, vesaire gibi. Böyle olunca... Yani Fatıma annemize Allah Rasulü'nün verdiği değerin çok fazla olduğunu herkes biliyor ve Allah Rasulü Ali'nin bir konuda diyor? Yani Evlenmeyeceksin diyor, çünkü benim kızıma eziyet eden şey bana deziyet eziyet eder. Doğru mu? E şimdi Ebu radıyallahu anhla Fatıma annemiz arasında problem var. E, Fatıma annemiz hasta, e, ondan sonra eşi nasıl gidip ona biat etsin? Yani Ona biat etse ona eziyet etmiş olacak e, vesaire. Ondan dolayı Ali bu iki sebepten. Yani biri Fatıma Nemez'den dolayı, biri de kendisine bu iş sorulmadan, hiçbir şekilde fikri alınmadan e, böyle bir şeye başvurulmasından dolayı kızıyor. Bir altı ay biat etmiyor, ondan sonra mescidde herkesin içerisinde, umum ve zâtı şeye biat ediyor. Tabi bu hatadır yine yani, ne olursa olsun böyle bir davranış hatadır. Niye? Çünkü biri halife seçilmişse herkes ona biat edecek, kim olursa olsun yani. Naslar böyle söylüyor, doğru mu? Biz de naslara bağlı kalmak zorundayız. Ha burada sehem itibariyle sahabenin sehm diyemeyiz. Çünkü Ali radıyallahu anhu burada tektir. Yani karşısında bütün sahabeler vardı. Nasıl ona biat etmesi gerekenleri biat etmediği de eleştiriyoruz? Bu yanlıştır diyoruz. Hâkeza o da biat etmesi gereken yerde bunu ertelediğinden dolayı gerekçeleri olsa bile bu doğru değildir. Kişianların elinde bir kozdur. Yani mesela Şia ne diyor? Ali radıyallahu anhu'ya orada biat etmiyordu. Etmeyecekti. Bahtı artık onu öldürecekler. Ömer, Ömer radiyallahu anh'a çok hakaret ediyorlar, Ömer diyorlar bu vekil kışkırtıyor, hani bunu öldür. Bu biat etmiyor, İki başlılık yapıyor, bunu öldür. Tabi onların öldürdüğü kısaları da var, belki biliyorsunuz. İşte Ömer gitmiş, şeyin evini basmış, Ali radiyallahu anh'ın evini basmış, işte kapıyı tekmelemiş, kırmış, Ayşen, Fatıma annemizin karnından tekme yapmış, düşük yapmış, karnındaki çocuğu ölmüş. Tabii bu arada şeyde Ali radiyallahu anh'ta artık ne yapıyorsa, nasıl erkekse birileri geliyor karnını, yani bir taraftan Ali radıyallahu anh'a anlatırken hani diyorlar bir kriz çekmiş, yetmiş tane adam düşmüş. Hayber gününde yetmiş tane sahabe bir kapıyı kaldıramamış, Ali radıyallahu anh'ın tek başına gelmiş, tek eliyle kapıyı kaldırmış, kalkan olarak o kapıyla Yahudilerle savaşmış falan. Ya madem bu adam bu kadar güçlüydü, madem üf dediğinde ordular yıkılıyordu, karısını tekmeledikleri zaman bir tane de Hazret-i Ömer'e vursaydı, onu da fırlasaydı bir tarafa. Yani yalan atmışlar. Ali radıyallahu anh'a öleceğiz diye farkında olmadan daha da kötülemişler. Yani, kim olsa demez mi yani düşünün senin gözünün de karnını tekmeliyorlar sen sükut ediyorsun. Ki sen ki Ali'sin yani hani elini savladın mı şu kadar insan devrildi Onun için bir de böyle yalanları da var. Yani o dönemle ilgili diyorlar Ali radıyallahu anh korktu ölümden takıya yaptı. Yani kendi için çocukları için korktu ee, takıya yaptı diye bunları ee, söylüyorlar. Ama bak şurası bir gerçek. Yani Ali radıyallahu Anh'ın evinde bir hassızlık var. Çünkü mesela bazı rivayetlerde birinden Hüseyin e, radıyallahu eee Radiyallahu Anh bugün mescitteyken Ebubekir'e varıyor. "İn dedemün mübadden" diyor mesela. Yani bu söz hani bu demek ki böyle bir bu çocuk bunu nereden bilecek? Yani in dedemün mübadden mesela hani bu akır bir söz. Bazı hadisçiler sıhhatinin problemidir diyorlar ama yani genel itibariyle ailede bir hassızlık olduğu kesin. Bu seçimle alakalı olarak aslında şöyle, orada sahabenin bir suçu yok. Niye? Çünkü Allah Resulü vefat edince Ensar kendinden bir emir seçmeye kalkıyor. Daha sonra ikinci bir teknik geliyor. Bizden bir emir, sizden bir emir. E şimdi böyle bir şey Müslümanların bildiğini böleceği için Ömer bir kere de Ebubekir'i elinden tutup kaldırıyor, Ebubekir'e biat ettim diyor, herkesle biat ediyor. Yani burada sahabenin, diğer sahabelerin görüşünü almadın, Ömer böyle bir şey yapması eğer nefsi olsa kendine yapar zaten. Yani işin içinde nefis olsa herkes Ömer'e de bir ad eder yani insana. Ama mesele nefis meselesi değil. Mesele sahabe arasında çıkabilecek olan bir ihtilafı. Zaten mürtedler var. Zaten Peygamberimiz daha vefat etmeden müseyrime çıkmış, diğeri çıkmış. Hani insan toplumunun başı dertlerinde, Bizans'ın üzerinde yürüyecek bir ordu var. Üsabemiz Zeyd'in ordusu var. Yani sahabe iki başarı kaldıracak bir durumda değil. Böyle bir şey yapmışlar. Yani radiyallahu yani, anh demiş bize de sorsaydınız. Yani biz neyiz? Hani tabiri caizse biz biz de peygamberimizin yanındaydık, biz de hepsiyle beraberdik, benim de fikrimi sorularınız e, demişler. Ha, fikri sorulsaydı Ebu Bekri istemeyecek miydi? Hayatını hiçbir alanında böyle bir tasarruf yok. Yani hep Hz. Ebu e en hayırlı ashab olmuş Ali Hz. Ömer'e en hayırlı ashab olmuş ve hep onları övmüş, hep onları öne çıkarmış. Fakat hani bazen olur ya, arkadaşlar arasında bir şey yapılır, sizin kalbiniz kırılır, niye bana kimse sormuyor diye. Burada böyle düşün, onlar da insan. Yani bazı şeyler hani ben ne kimse beni kale almıyor kimse, oysa öyle değildir. Ama bir en şeytan bizimle uğraşır, böyle bir fikir atar kafamıza. Sahabenin arasındaki meseleyi de böyle düşünebilirsiniz diye. Yani. Tamam Ama her harikâda hatadır. İnşallah. Başka sorusu olan konuyla alakadır